Perişan Efem, Perişan Efem, Türk yer adı onlar, Türk yer dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, dünya, radyolarının tek arka sömürge komedi program Perişan Efendi'ler. Sevgiler, saygılar, ruhmetler. Şimdi Türkiye'nin en yalan, en dolan var biraz da sana olan haber bölgenini sunuyoruz. O sadece Perişan Efendi haberi konuştu. Peki kim konuştu? O az sonra şok, şok, şok flash, flash, flash, drum, drum drum, vah, vah, vah, yazık yazık, yazık, of, of, of tüh, tüh, tüh. Facebook intihara sürükledi. Diteyciler gençlerin Facebook saplantısı giderek büyüyor. Arkadaşlık ve paylaşım motoru olan Facebook'ta paylaşılan ileti ve paylaşımlara diğer kullanıcılar tarafından yorum yazılması çok önemli. Facebook üyeleri gün boyu paylaştığı iletiye yorum gelmiş mi gelmemiş mi onun merak içinde gününü geçirirken sabahı zor ediyor. Eğer iletisine yorum gelmişse seviniyor, gelmemişse kahrediyor, üzülüyor. İstanbul avcılarda bir genç paylaştığı iletiye yorum gelmeyince intihar etmeye kalktı dinleyiciler. İki gün önce paylaştığı ve komik olduğunu düşündüğü bir iletiye tek bir tane bile yorum gelmeyince Facebook'ta takip edilmediğini, arkadaşlarına rezil olduğunu düşünen genç ''Aha yazıyorum, bu iletime de yorum gelmezse intihar edeceğim.'' diye bir ileti daha paylaştı. Ona da yorum gelmeyen genç dediğini yaptı ve kendini kalorifer borusuna asarak intihar etmek isterken son anda annesi tarafından kurtarıldı. Aman aman sakın ha böyle şeyler yapmayın dinleyiciler. Be, be, be, perişan haber haber haber Beşiktaş'tan son yılların en büyük haber olayı. O sadece Perişan Efeme Ömer Pekine konuştu. Peki kim konuştu? Aa sonra. Be, be, be, perişan haber haber haber Dinleyiciler, spor programlarında yaptığı sansasyonel eleştirilerle tanınan Ermen Toroğlu'ndan futbol federasyonuna ağır eleştiri. Ünlü yorumcu hakem Ermen Toroğlu yaptığı açıklamada ''Ben gece maçlarında ışıkların yakılmasını anlamıyorum. Gece maçı adı üstünde gece yapılır fakat federasyon gece maçlarında stadın ışıklarını yaktırıyor. Bu nasıl kafa? Işıkları yaktıracaksan maçı niye gece oynatıyorsun? Gündüz oynat kardeşim.'' dedi. Dinleyiciler. Herkes onun peşinde. O sadece Perişan efendi. Peki kim? İşte şimdi. haber. Ve dinleyiciler sıra geldiği araştırmacı radyo haberciliğinin amiral gemisi Perişan Efem'in Türkiye'yi sarsacak, ezberleri bozacak, az önce anonslarda da duyduğunuz dikkat çektiğimiz bomba haberine. O Türkiye'nin son 40 yılına damga vurmuş ama bugüne kadar hiç kimseye konuşmamış, kimse de onu görüntüleyememişti. Ali Kırcasından Mehmet Ali Brand'ına, Kemal Gülen'den Uğur Dündar'ına kadar tüm habercilerin peşinde koştuğu fakat ulaşamadığı o kişiyle biz konuştuk dinleyiciler. ...o ordu içindeki contacıların lideri. <gülüyor> evet, tüm rakiplerini atlatan Perişan Efem ...ordu içindeki contacılara ulaştı... ...ve contacıların başı Ramiz Sultan ile konuştu dinleyiciler. Contacı <gülüyor> Ramiz Usta, Perişan Efem haber yayın yönetmeni... ...ben Ömer Pekin'e verdiği özel röportajda aynen şöyle dedi. Kırk yıldır orduda contacılık yapıyorum... ...bazen beni ordu içindeki contacılarla karıştırıyorlar... ...tekrar ediyorum ben contacı değil... ''Contacıyım, <gülüyor> ordunun musluk contası, tüp contası ve bilimum ne kadar contası varsa benden sorulur.'' dedi dinleyiciler. <gülüyor> be, be, be, haber, haber. Perişan FM'e ulaşın. Facebook veya Twitter veya www.perişanfm.com www Perişan FM Perişan FM. FM. FM Türkiye Radyoları Türkiye Radyoları <gülüyor> Person FM.